Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Al Aletle adresinden gelen sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizlerle sorularınızı bu adresten bizlere ulaştırabilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. Amin inşallah. İlk sorumuz hocam. Biz altın atölyesi çalıştırıyoruz. Bize ham altın veriliyor. Onu işliyoruz ve buna karşılık ücret alıyoruz. Sorum şudur. İşleme esnasında verilen altından eksilme oluyor. Bu kayıp değil. Toz halinde atölyede kalıyor. Belli zamanlarda bunları alıp işleme sokuyoruz. Ancak biz işlenmek üzere getirilen ham altının eksilen gramını kendi altınımızdan ilave ediyoruz. Bazen kendi altınımız olmuyor. Toz olanları da hemen almak mümkün olmuyor. Şöyle bir ortaklık yapıyoruz. Kişi bize atıyorum bir kilo altın veriyor. Eksilen kısmı Bununla tamamlamak için bize bu kişiye aldığımız ücretten yüzdelik pay veriyoruz. Toz altınlarımızı işlediğimiz zaman da bu kişinin bir kilo altını teslim ediyoruz. Bu ortaklık caiz olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi suale... ...cevap vermeden önce bir tasvir etmemiz, bir tasavvur etmemiz gerekecektir. Ee, anladığım kadarıyla burada bir üçlü sistemden bahsediliyor. İşte altını işleyecek olan kişi, hı hı. işletecek olan müşteri... ...bir de o işleyenin üçüncü bir ile olan diyaloğu veya ortaklılığı. Ee, diyor ki kardeşimiz, gelen altını biz işliyoruz, işleme bedeli alıyoruz... Ancak işlerken altında bir eksilme oluyor hmm. ama o eksilme kayıp değil diyor toz halinde. Hmm. Ama o tozu da direktmen orada kullanamayacağımız için ve karşı tarafın verilmiş olduğu altının gramından da daha düşük olarak ona geri verme adına kendimiz oraya altın katıyoruz diyor. Hmm. Ee, normalde bu sisteme baktığımız zaman bu halinde bir problem gözükmüyor. Çünkü netice itibariyle sanata mukabil bir bedel alıyor evet. ve sizden aldığı altını aynı şekilde gram olarak geri veriyor. Hı -hı. Sadece sanat ücreti sizden alıyor. Evet. Problem şurada kaynaklanıyor. Sizin altınıza ilave bir takım altın katılması gerekiyor. Çünkü sizin altınızın bir kısmı işleme esnasında toza dönüşüyor. Evet. Ve onun oradan alınması belli bir mesai, belli bir zaman o da yapılmayıp derhal yapı yani uygulamaya sokulacağından dolayı kendi altınından katıyor. Hı hı. Ki miktarları eşit olduktan sonra bunda bir sıkıntı yok. Peki kendi altının yok, bir başkasının altınından istifadeyle hı hı. bunu yapıyor. Ancak o bir başkasına yapmış olduğu bu işten dolayı e, kardan bir pay veriyor. Evet. Kar demeyelim de ücretinden bir pay veriyor. Çünkü ortada bir ticaret yok aslında. Bir sanat var, sanata mukabil alınacak olan bir ücret var. Peki bu altın atölyesi olan bu kardeşimiz ile bizatihi has altın veren diğer kişi arasındaki diyalog nedir? Bunlar arasında bir ortaklık mı vardır yoksa borç hukuku mu vardır? Hmm. Tabi buna cevap vermeden önce meseleyi tasvir ettiğimizde görünen şu ki ham altın veren kimse kendi altınından kullanılması üzerine veriyor ama altının miktarından eksilmiyor. Çünkü belli bir zaman sonra aynı altınını geri alacaktır. Evet. Sadece altınını kullandırdığından dolayı veya diğer bir ifadeyle borç verdiğinden dolayı o işlem üzerinden yapılacak olan e, sanattan pay alacaktır. Evet. Peki almış olduğu bu payın karşılığı ne? Neye mukabil oluyor? İslam fıkhında e, kişinin bir kara müstahak olabilmesi veya bir ücrete müstahak olabilmesi için aranan belli başlı şartlar vardır. Ve genel hatlarıyla üç şeyden birinin olması şart koşulmuştur. Nedir bunlar? Ya malik olması, yani ortaya bir mal koyması, sermaye koyması ve o sermayesinden kaynaklanan kârda hissedar olması veya malını satılıp onun mukabilinde bir bedel alması ki buna mülkiyet diyoruz, malikiyet diyoruz, mal sahibi olması. İkincisi ya amil olması, yani bedensel olarak çalışan olması, hizmet eden olması, ortaya bir sanat icra etmesi. Evet. Bunu e, yani diyelim ki ben sizin yanınızda bir işlem yaptım, bir çalışma yaptım ama bir mal koymadığım halde yapmış olduğum işlemden dolayı ücret alıyorum. Bu amelime mukabildir. Hı hı. Veya yine e, mudarebe ortaklığı diye tabir ettiğimiz emek sermaye ortaklılığı vardır. Yani varsayım olarak benim param var ama ticaret yapabilecek konuma sahip değilim. Siz ise ticaret yapabilecek konuma sahipsiniz ama paranız yok. Ben size bir sermaye veriyorum ve siz o sermaye ile ticaret yapıyorsunuz. Hı -hı. Elde edeceğiniz karı aramızda taksim ediyoruz. Bu fuken caizdir ve buna mudarebe ortaklığı denir. Evet. Emek sermaye ortaklığı. Hı -hı. Peki burada elde edilecek olan kardan benim hisse almam neye karşılıktır? Mal sahibi olmama karşılıktır çünkü sermayeyi ben verdim. Evet. Peki o kardan sizin e, pay almanızın karşılığı nedir? Siz de ortaya amelinizi koydunuz, Hı -hı. emeğinizi koydunuz, emeğe mukabil bir ücret alıyorsunuz. Buradan da gözüküyor ki ücret almak ya mülkiyet ile yani bir pay almak ya mülkiyet Hı -hı. ile veya amel ile bir de üçüncüsü vardır ki bu da damandır. Yani tekefüldür, kefalettir, sorumluluk üstlenmektir. Buna bir örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. E, diyelim ki e, siz çatıcısınız, çatı ustasısınız. E, ben ise e, aynı mesleği yapıyorum veya farklı mesleği yapıyorum. Ama aramızda şöyle bir anlaşma var. Bir iş geldiği zaman sizin adınıza ben iş kabul edeceğim. Benim yapabileceğim bir iş geldiği zaman sana sen de o işi kabul edeceksin. Hı. Ve yaptığımız işleri aramızda bölüşeceğiz, bedelini bölüşeceğiz. Yani örneğin siz çatıcıydınız misalimizde veya kaportacısınız. Müşteri geliyor, ben müşterinin o işini alıyorum, tamam yap yapacağız diyorum bunu ve bunu siz yapıyorsunuz. Hı hı. Ve sizin yaptığınız ücreti, alacağımız ücreti aramızda pay ediyoruz. Aynen. Sizin bu ücrete hak sahibi olmanız aşikardır çünkü ameliniz var, hı hı. emeğiniz var. Peki ben neye mukabil bu ücrete müstahak oluyorum veya oradan paya ne karşılığında alıyorum? İşte burada da damam var, sorumluluk var. Yani o e, müşteri işte arabasını veya işte evinin çatısını yaptırmak üzere bana geldiği zaman bir sıkıntı olduğunda beni ilgilendirmez. git suata git hakkına sahip olmayacağım. Yani bizatihi bu bir işten sorumluluk, sorumluluk almış evet. olacağım. İşte bu sorumluluğa mukabil sizin yaptığınız o amelden elde edilecek olan ücrete hak sahibi olabiliyorum. Evet. Toparlayacak olursak ya malik olacağım ya damin. Ödeme sorumlu olacak veya amil, çalışan olacağım. Bu üç şeyden herhangi bir tanesi yani hiçbiri yok ise benim e, elde edilecek olan kazançtan pay alma mümkün değildir. Hmm. Şimdi sualimize dönecek olursak o üçüncü şahıs e, altın veriyor. Evet. Dolayısıyla bir malikiyet var. Ancak vermiş olduğu altını olduğu gibi geri almak şartıyla veriyor. O zaman bunun fıkıhtaki karşılığı karzdır. Yani borç veriyor. Hmm. Çünkü altınımı verdim, onu ticarete kat, al sat şeklinde bir işlem yok. Evet. Kullan ama kullanmam bittiği zaman Tekrar. aynı altınımı senden geri isterim. Altınımın başına bir şey geldiği zaman beni ilgilendirmez. Sen hmm. zimmetinde mesulüsün, onu bana ödemek zorundasın. O zaman bunun karşılığı dediğimiz gibi karzdır, borç vermedir. Peki buna mukabil ne alıyor? Vermiş olduğu Ay. borca mukabil para alıyor. Yani elde edilecek olan... E ecirden, ücretten hmm. belli bir miktarını alıyor yüzdelik olarak. Evet. O zaman sanki bir malını veriyor, kullanmaya mukabil kira bedeli alıyor. E bu normal aynı baki kalıp da menfaatinden istifade edilebilecek olan mallarda mümkündür. Örneğin bu bardak benimdir, size veriyorum diyorum ki bir ay bunu sen kullan, bana şu kadar para ver. Bu bildiğimiz icara aktidir, evet. kira aktidir. Ama Aynı tüketilecek olan mallarda yani istihlaki diye tabir hmm. ediyoruz ki para bunlardandır. Paranın kiralanması faizdir. Evet. Yani al bu parayı kullan çalıştır ama ayda bana şu kadar ver hmm. veya kazancından şu kadar ver ama para yine aslı benim olmak kaydıyla evet. olursa bu bildiğimiz klasik anlamda faiz olacağı için buna kesinlikle fetva verilmez. Meseleyi detaylandırmamdaki gaye hmm. meselenin tam künhüne vakıf olabilme evet. adına. Yani e, biri size borç para veriyor. Bunun açılımı bu. Vermiş olduğu borçtan dolayı sizden fark alıyor. Hmm. 10 lira veriyor, 11 lira olarak yer alıyor. Evet. O 1 lirayı sabitliyor ki açık faizdir bu. Veya sabitlemiyor. Diyor ki elde ettikçe, kar kazandıkça hmm. bana ver diyor ama param baki olmak kaydıyla. Evet. O zaman bu bildiğimiz açık faizdir. Mesela mudarebe ortaklılığında, emek sermaye ortaklılığında sanki buna benzer bir durum var gibi akla gelebilir. az önceki örneğimizde ben sermaye veriyordum size. Hı -hı. Siz o sermayeyi çalıştırıyordunuz. Elde edeceğiniz karı aramızda taksim Hayır, ediyorduk. Evet. Ben burada parama mukabil onu alıyorum ama burada risk de alıyorum. Evet, Çünkü siz zarar edecek olursanız ticaretinizde o zarar önce kara yansıtılır, kar bunu karşılamaması durumunda benim verdiğim sermaye yansıtılır. Evet. Yani ben şöyle bir iddiada bulunamam, verdiğim parayı her halükarda geri isterim, artı karını isterim böyle bir iddiada bulunma hakkım hmm. yoktur. Dolayısıyla caiz olması bundan dolayıdır. Evet. Ama ben bu parayı veririm ama aynı parayı geri alırım, kaç ay kullandıysam da ticaretinden hisse alırım. Bu bildiğimiz klasik faiz olacaktır ki buna evet. fetva verilmeyecek. Bu açılım da iyi oldu hocam. Sadece bu altınla uğraşan kardeşlerimiz için değil, diğer ortaklıklarla evet. da alakalı güzel bir açıklayıcı oldu. Ee, devam ediyoruz hocam. Bir başka sorumuzda da martı etiyle alakalı yemek caiz midir diye sormuşlar hocam. Yine bununla alakalı bir kuraldan bahsetmek gerekir. Daha detaylı bir şekilde konuya vakıf olabilme adına. Ee, kara hayvanları diye tabir edilir ki aslında uçan kanatlı hayvanlar da kara hayvanları konumundadır. Çünkü meskenleri karadır. Ee, bunlarda asl olanda bir ikiye ayırma konumu vardır. Ee, eğer bu hayvan leşle besleniyor ise veya ekser gıdası leş ise bu hayvan kesinlikle yenmezsin. Peki bu hayvan leşle beslenen bir hayvan değil ve ekser gıdası leş değil. Yani e, otobur, ot yiyor hmm. veyahut da işte e, diyelim ki balık yiyor ki bu da aslında leş değil şeklinde değerlendirilebilir. E, bu kabildense ekser gıdası özellikle leş değil ise hemen ikinci paragrafa bakılmalı. Yani ikinci kısım o da e, pençeli hayvan olup pençesiz hayvan olması şeklinde ikiye ayrılıyor. Hmm. Eğer hayvan pençesiz hayvansa... Pençeleri yoksa ve leşte yiyen bir hayvan değilse ve ekser gıdası leş değilse bu takdirde bunun etinin yenmesinde bir mahsur yoktur. Hmm. Hanefi fıkhına göre. Evet. Ama eğer hayvan pençeli bir hayvansa bu durumda da ikiye ayıracağız. Pençesiyle av yapan hayvan pençesiyle av yapmayan hayvan. Eğer pençesiyle av yapan bir hayvansa yine bunun eti yenmeyecektir. İşte atmaca gibi, kartal, kartal gibi, şahin gibi, yani. baykuş gibi pençesiyle av yapma özelliğine sahip bir hayvan. Evet. Ama pençesi var ama av yapma özelliğine sahip değil. Ne gibi işte günümüzde gördüğümüz güvercinler gibi, evet. işte serçeler gibi ki bunlar avcı, avcı hayvan değillerdir. Evet. Ee, ve gıdası da ekseriyeti leş değil ise o takdirde bunların etinin yenmesi de caiz olacaktır. Evet. Şimdi bu kurallar doğrultusunda martıya bakacak olursak, martının her şeyden önce pençesi yok. Evet. Eli ayakları palet şeklinde, denizci bir hayvan olması hasebiyle. Bu sefer ikinci şıkka bakacağız. Gıdası ne? Beslendiği nokta nedir? Eğer gıdası ekseriyet itibariyle leşçil ise, leşiyor ise ki bildiğim kadarıyla martılar leşer. Yani çöplüklerde bunu evet. görmek mümkünatı vardır. O zaman ondan kaynaklanma, kaynaklanmak suretiyle etini yenmesi caiz olmaz. Hmm. Ama yok yani o leş yemiyor. Özellikle diyelim ki şu anda bulunduğumuz mıntıkada yani İstanbul'daki martılara mantı, bakarsak ya balıkla beslenirler veyahut işte deniz yolculuğu yapan kişilerin attığı simitlerle beslenirler. Hmm. Bu tarzdan ise o hayvanlara mahsus yani leş yememiş olan o leşin tesiri kendisinde olmaması kaydıyla o zaman yenilmesine bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet yine de çok fazla şey olmadıkça mümkün olduğunca uzak durmakta evet. fayda vardır Tabii değil mi hocam? Ki. Bir diğer sorumuza da Cuma vaazında imam namazlardan sonra Allah kabul etsin diye tokalaşmak bidattır. Fakat bu Müslümanlar arasında muhabbete sebebiyet verdiği için uygun görülmüştür, yasak edilmemiştir dedi. Acaba böyle bir şey var mıdır? Şimdi musafahanın bizatihi aslı sünnettir. Hmm. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan rivayet edilen birçok hadis-i şerif vardır ki bu Davud'da. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte iki Müslüman bir araya gelip de musafaha yaptıklarında günahlarından soyutlanırlar, günahlarından tecrit edilirler şeklinde ve bu manada daha birçok hadis-i şerifte vardır. Dolayısıyla musafanın bizatihi kendisi Müslümanlar arasında muhabbetin, sevginin oluşmasına, kin ve nefretin kalkmasına vesile olacağı için e, övülmüş bir ameldir, güzel bir ameldir ve sünnet olan e, bir eylemdir. Ancak namazlardan sonra namaz bittiğine yani namazın akabinde işte Allah kabul etsin tarzındaki musafahanın bizatihi kendisi sünnet midir değil midir? Evet. Ee, bu noktada kaynaklarımıza baktığımız zaman namazın sonunda böyle bir musafa olayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmemiştir. Hı hı. Ve bu daha sonradan ortaya çıkmıştır ki İmam-ı Nevevi'nin e, fetavasında buna özellikle yer veriyor. Ve kendisi diyor ki e, bu hal var ise bir cemaatte, bir toplulukta bunlar bidat yapıyorlar. Çünkü hakikatte namazla irtibatlı değildir bu. Evet. Ama e, men edilir mi edilmez mi? Orada da şöyle deniliyor. Eğer o Müslümanlar daha önceden yani namaz öncesinde bir musafada bulunmamışlarsa, bir birliktelikleri olmamışlarsa, evet. namaz kıldılar ve namazdan sonra bunu yapıyorlarsa o zaman bu zaten sünnet olan musafayı yerine getirmiş olur. Böyle bir ayrıma evet. gidiyorlar. Ama eğer namazdan önce de zaten beraberlerdi bunlar. musafayı zaten yapmışlardı. Sadece namaza endeksli olarak musaffa ise işte bidat olan budur. Hmm. Ama günümüzde hakikaten bu bir yaygınlık kazanmıştır. Evet. Ee, çok aleyhinde bulunmakta doğru değil. Çünkü genel olarak zaten cemaat birbirini yeni görmüş oluyor. Evet. Ee, sünnet olan bu musaffa'ya sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani bunu bu şekilde değerlendirmemiz mümkündür, musafayı. Bir de tabii aslında bidat mantığı neden kaynaklanıyor? Bidat mantığı bunu namazdan bir parça olarak görülmesi. Hmm. Ki hatta bunu yani Anadolu'da bazı gittiğimiz köylerde müşahede ediyorduk. Biri diğer birini, cami cemaatinden biri diğer bir cami cemaatini tenkit ederken bak musafahi bile kalmıyor. Yani namazını hmm. kılıyor ama musaffa'ya bile kalmıyor çünkü sanki camide namazdan bir parçaymış evet. gibi olmazsa namazda bir noksanlık olurmuş gibi bir algı var. Evet. İşte bu algıdan dolayı zaten bidatlık meselesi konuşuluyor. Hmm. Ama normalde Müslümanların zaten birbirleriyle mustafa yapması, kaynaşmasına vesiledir. Namazı endeksi olarak değil de sadece bir hayır dua mahiyetinde ise bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Şey de öyle değil yani mi Hoca hocam de evet. aslında kısmen doğrudur. Yani tespih çekmek mesela namazdan hemen sonra işte tesbihe başlamak, şey işte dua yapmak, bunu müezzinle beraber yapmak da mesela Bizim ecdadımız zamanında herhalde evet, e, bu Şöyle söyleyelim, normalde bunların aslı vardır, bu sünnettir ama. Evet. Yani namazdan sonraki tesbihatlar olsun, bunlar da sünnet ile sabit Hı -hı. olan şeylerdir. Sadece toplu halde yapılması, yani Hı -hı. müezzinin vazifesi aslında kamet getirmek, ezan okumak ve kamet getirmektir. Hı -hı. Bundan sonraki vazife, cemaatin birey olarak her birinin yapacağı e, işlerdir. Ama cemaatin dağılmasına vesile olmamak, işte birçok bunu unutup da yapmayacağından, yapmayacağından dolayı ecdadımız döneminde... ...işte ne yapalım bunu toplu halde yapılsın ki bu sünnet yerine getirilsin şeklinde bir uygulama. Evet. Ki bundan dolayı da zaten ilim adamları bu konuda evet. tenkit edici bir şekilde konuşmamışlar. Bunu kabullenilmiştir. Ki hakikaten böyle olduğu halde bile birçok insan tesbihatı yapmadan kalkabiliyor. tespihat sünnetini terk edebiliyor. Evet. Ama orada toplu halde bunun yapılması... Ee, en azından o namaz yerine itilmesin. kadar da sünnetin yerine getirilmesine yöneliktir. Evet. Ama tabii bunu da yani olmazsa olmaz olacak şeklinde değil. Yani müezzin efendinin getirmesi kendisi o sünneti işliyor. Hı -hı. Cemaatin de bunu dillendirmesi gerekir. Evet. Yani namazdan sonra işte farzdan sonra 3 tane istiğfar getirilmesi, Allahu entes selam ve min selam denmesi veya işte subhanallah ve elhamdülillah şeklindeki esker bu sadece müezzine mahsus değil. Cemaatin Hı -hı. her birinin bunu dillendirmesi, söylemesi sünnetti. Orada sanki müezzin ilan ediyor, hatırlatıyor ve cemaatte onu kendisinin okuması. Evet. Bu şekilde Aslı olur. Aslında tesbihattan önce o zikirlerinde. Yapılması aynı lazım, şekilde, değil mi hocam? Evet. evet. Devam edelim hocam. Bir başka sorumuza da sildiremediği dövmeleri olan kişi imamlık yapabilir mi? Dövme ile alakalı daha önceki programlarımızda geniş malumat vermiştik. Hatta hatırladığım kadarıyla da yine Lale Gül'ün dergisine buna dair bir makale kalemi almıştık detaylı bir şekilde. E, bu konuda detaylı bilgi edinmek isteyen kardeşlerimizi e, muhtemelen internette vardır bu makale olsun veya konuşmalar olsun. Belki sitenizde de vardır. Evet. E, buralardan istifade edilebilir. O yüzden fazla detaya girmek istemiyorum. Hı. Ama genel o anlamında şöyle bir e, anlayış var toplumda. Dövme yasaktır ama dövmenin yasaklılığı nedendir? Dövmenin yasaklılığı abdest ve ile irtibatlandırılıyor. Hep evet, böyle, böyle, evet. Oysa dövme yasaktır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanda da dövme var idi. Ve Efendimiz açık bir dil ile dövmenin yasaklılığını ifade etmiş. Bu konuda lanete dücar olacağını ifade etmiş. Ve bu noktada e, alimler hemen hemen hemfikirlerdir ki dövme konusunda Müslümanın yapması kesinlikle yasak olan bir eylemdir. Ancak bunun caiz olmaması abdest veya gusülle alakalı değildir. Çünkü abdest veya gusülde e, suyun ulaştırılması farz olan yerin yıkanması lazımdır. Oysa dövme diye tabir ettiğimiz işlem hakiki anlamda dövme dere altına kınanın derc edilmesidir. Günümüzde bir takım kimyasal boya ama eski dönemlerde kına ile bu yapılıyordu ve dere altına. Dolayısıyla dere altı ise yıkanması farz olan bir mahal değildir. Evet. Derinin üstüdür yıkanması farz olan bir mahal. Bu sebeple dövme abdest veya gusle mani değildir hakiki evet. dövme. Ama abdest veya gusle mani olmaması bunun caiz olmasını göstermez. Bu caiz değildir, haramdır, günahtır. Bundan dolayı kişi tövbe istiğfar etmelidir ve imkanı varsa onu sildirmelidir. Bunu da söylüyoruz, onu sildirmelidir. Ee, ve bu günah olduğundan dolayı da bunu ifşa etmemelidir. Yani olur cahiliye döneminde yaptırmıştır. Ee, şimdi tövbe istiğifar etmiştir onu sildirmek de bildiğim kadarıyla baya bir maliyettir evet. ee, o maliyeti de imkanı yoktur veya cilde ona müsait değildir tıbbi olarak onu ifşa etmesin, göstermesin kapatsın, örsün. çünkü neticede günahı izhar etmek doğru evet. bir şey değil ee, tövbe şartlarından bir tanesi de günahı ifşa etmemektir hmm. günahı setretmektir günah yaptığını izhar etmemektir Evet. E, bu vesileyle o dövmesini kapatsın. Yani bak ben bir zamanlar böyle yapmıştım onu da göstereyim tarzında olmamalı ki bu tövbedeki sadakatte sıkıntı var olur. sıkıntı sebebi. Çok şey değil mi hocam? Yani yapılmış olan eski günahlar mesela bir içki içen adam ya ben de eskiden şöyle içerdim. Allah mafaza onu övünme mahiyeti olarak ee, söylüyor. İmam-ı Nevevi'nin eskarının baş tarafında olsa gerek e, tövbenin şartlarından bahsedilirken ee, tövbenin şartlarını eğer Allah hakkıysa üç tanedir der. Birincisi Nasuh tövbesinden bahsediyoruz. Derhal o günahıdan vazgeçmek. Yani hem günaha devam edeceksin hem tövbe edeceksin. Böyle bir tövbe olmaz. olmaz. İkincisi o günaha bir daha dönmemeye azmedeceksin. Yani bugün yapmayacağım tövbe ediyorum ama yarın öbür gün bir daha yapabilirim niyetim varsa bu tövbe tövbe değildir. Evet. Geçerli değildir. Üçüncüsü ise o günaha işlediğinden dolayı kalpte her daim burukluluk olmasıdır. Yani günahını izhar etmek o burukluğun olmadığının işarettir. Evet. Yani bir insan işlemiş olduğu bir suçu ifşa eder mi? Ben zamanda böyle suç işlemiştim şeklinde onu insanlara duyurur mu? Eğer yüz kızartıcı bir suç olduğunu düşünecek olursak. Ya da bir ceza alacağını düşünürse. Ya. Aynı şekilde madem ki bu Allah'a karşı işlenmiş bir günattır, bunu kimseye şahit tutmayacaksın. Madem ki tövbe ettim diyorsun, onu setredeceksin, kapatacaksın. İşte dövmenin kapatılması da bu mahiyettedir. Yani mümkün mertebe insanlara göstermeyeceksin ve ondan dolayı burukluluğu yaşayacaksın. Ve sildirme imkanın varsa da onu bir, bir an önce sildireceksin. Ama bütün bunlar dövmenin mahiyetiyle alakalı. Yani dövmenin bizatihi kendisinin günah olmasıyla alakalıdır. Evet. Abdest veya gusülle irtibatlı değildir. Dolayısıyla kardeşimiz soruyor. İmam i̇şte diyor. İmam de dövme var, namaz arkasında namaz olur mu? Yani düşünce şu, abdest ve guslunda sıkıntı hmm. var mı? Abdest ve guslunda sıkıntı yok. Ama tabii ki İmam Efendi'nin o haliyle bilinmesi, yani o dövmesini izhar etmesi, cemaate bunu göstermesi hoş bir şey de değildir. E, bu çünkü e, kalplerde bir takım sıkıntıya sebebiyet verecektir. Ondan da vazgeçmesi, onu setretmesi, eğer setri mümkün olan bir yer değilse de en azından imkan nispetince onu kapatmasıdır. Ama ettâibu minezzembi kemen lâ zembelle hadis-i şerifince... Gerçek anlamda tövbe etmişse onu hiç işlememiş gibi değerlendirilerek o kişinin arkasında namaz kılmayla herhangi bir irtibatlandırma yapmak doğru değildir. Evet. Hocam bu dövme ile alakalı bir de e, bayanlar özellikle mesela parmaklarının üzerine şekil yapıyorlar, kınayla yapıyorlar bunu. Şimdi dövme meselesini ki o makalemizde de evet. ele almıştık. Hı hı. E, kalıcı dövme, geçici dövme şeklinde ikiye ayırıyorlar kalıcı dövme bizim bildiğimiz klasik deri altına kına ile da bir takım boyaların deriye dilmesiyle yapılan dövme. Kalıcıdır, hmm. daimidir. Sildirilmesi maddi bir külfettir. Bir de geçici dövme ki geçici dövmede genelde Hint kınası hmm. diye tabir ettiğimiz kına ile yapılıyor. Belki birkaç ay gidebiliyor veya birkaç gün gidiyor ama belli bir zaman sonra siliniyor. Bu da hakikatte dövmektir. Çünkü vücuda bir şeyin nakşedilmesidir. Hmm. Dolayısıyla dövme ile ilgili söylenenlerin hepsi bunun hakkında da söylenir. Evet. E, abdest ve gusül konusuna gelince burada deri üzerine de olsa bir kalıp olmadığından dolayı, Hı. çünkü kınadır evet, bu, evet. E, sadece renk veriyor, bir kalıp oluşturmuyor, altına suyun ulaşmasına mani olmuyor. Dolayısıyla abdest ve bir tesiri yoktur. Hı. Ama bununla beraber yani bir şekil olması hasse bile, şekil vermesi hasse bile dövmeden farkı olmayacaktır. Ki buna da biz fetva vermemekteyiz. Evet hocam. Kısa bir araya gidiyoruz inşallah hocam. Kıymetli izleyenlerimiz e, ilmihaletlealegültv.com.trs Sizler de sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Mehmet'i izleyenlerimiz İlmi al programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz da AVM'lerde petrol ofislerinde kart veriyorlar. Alışveriş yaptıkça puan yükleniyor. Bu puanları kullanmak caiz midir? Günümüzde e, bunun birçok uygulama şekli var. Dolayısıyla burada bir genellemeden bahsetmek mümkün değildir. Yani genel olarak caizdir demek veya caiz değildir demek e, elbette yanlış olur. O yüzden biraz daha teferruata girmek biraz daha uygulanış şekillerini incelemek gerekir. Bildiğim kadarıyla bunlardan birkaç örneğini vakıfım ki belki hepsine vakıf olmayabilirim. İşte bir firma, petrol firması veyahut da işte bir market bir hediye verecek. Dükkanından ravaşlanabilme adına veya sürümü arttırabilme adına diyor ki ben bu hediyeyi diyor işte müşterilerimden birine vereceğim, diyor. hepsine veremem diyor işte bir araba verecek veya işte daha cüz bir bilgisayar verecek veya bir telefon verecek. Evet. Ee, bunu ben müşterilerimden birine vereceğim diyor. Ama hangi müşterime vereceğim bu noktada belli bir tahtidat getiriyor. Öncelikle şu kadar e, miktar alışveriş yapan müşterilerimizi çekilişe dahil edeceğim. Çekiliş kime çıkarsa ben bunu o kişiye vereceğim. Evet. Peki bu kumar olur mu? Yani bu işlem caiz olur mu? Burada çekiliş sistemi var. Kura sistemi var ancak çekilişe girme adına ekstra bir bedel ödeme var mı yok mu? Eğer çekilişe girme adına bir bedel ödeme varsa yani sen de bir bedel ödeyeceğim ben de bedel ödeyeceğim. Kim çıkarsa veya kim kazanırsa o alacak ötekisi verdiği bedel kaybolacak. Bu bildiğimiz klasik kumar olur ki caiz olmaz. Ama oraya girmek için çekilişe girme adına bir bedel ödemiyor. Zaten siz bir mal arıyorsunuz, bir ürün alıyorsunuz. Hmm. O ürüne mukabil bedel hmm. ödüyorsunuz. Bu ürünle beraber size bir kupon veriliyor. O kupondan dolayı ekstra bir bedel cebinizden çıkmıyor. Hmm. Yani bu şu demektir. Çekilişe girmek için cebinizden bir bedel çıkmış olmuyor. Problem. Bu şekilde ise bunda bir sıkıntı olmaz. Onun vereceği bir hediyedir. Hmm. Ee, diğer bir uygulama şekli ise diyor ki işte şu kadar rakam. E, A firmasından alışveriş yaparsanız e, ben şu kadarlık size bir hediye vereceğim. Çekiliş falan değil. Direktmen e, puan diye tabir ettikleri e, şu kadar bir puan vereceğim. O puanla istersen burada alışveriş yaparsın. istersen onu işte anlaşmalı olduğumuz şurada veya şuralarda kullanabilirsin evet. şeklinde. Bunda da promosyon adı altında yapılıyor. Bunda da bir sıkıntı olmaz. Çünkü dediğiniz gibi yani siz bir firmayla alışveriş yapabilme adına veya firma o ürünlerini daha fazla satabilme adına yapmış olduğu reklamlardan bir tanesi. Yani sen ürünü devamlı benden al. İşte 10 tane alırsan 1 liradan veriyorum ama 20 tane alırsan 50 kuruştan veriyorum demek gibi bir şeydir. Evet. Ee, ne kadar fazla alırsan aldığını tesciller ispat et ki benden puan şey alıyorsun sertifik alıyorsun veya puan alıyorsun sonra onlara bakıyorum bu benden bu kadar ürün almış ben buna bu kadar daha hak veriyorum. Evet. Bu tarz olursa ki günümüzde buna dair de genel bir örf olduğundan dolayı bunda da herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade etmekteyiz. Evet. Ama bu bahsedilen puanlar işte bankaların kredi kartlarına vermiş olduğu e, puanlar ve o kartların işte alışveriş yapmasından kaynaklanıyorsa o promosyon farklı bir şekilde değerlendirilir. Çünkü orada üçüncü bir firma, üçüncü bir kurum devreye giriyor. O zaman bu bir hediye midir, şart mıdır? Veya hediye ise hediye veren kurumun ekser kazancı helal midir, haram mıdır? Meseleleri irdelenmelidir. Dolayısıyla evet. burada e, bu detaya göre hareket etmek gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuza da Hayızlı bir kadının adet kanamasının tamamen bittiği bir vakit henüz gusül abdesti almadan eşi kendisiyle cinsel münasebette bulunmak hissesi gusül abdesti alması şart mıdır yoksa münasebetten sonra mı gusül alınması uygundur? Adetli olan bir bayan, aynı şekilde lohusa olan bir bayan da bazı şeyler yapması yasaktır işte namaz kılmayacağı gibi, namaz kılmak farzı ile oruç tutamayacağı gibi eşiyle münasebete girmesi de yasak olan şeylerdendir. Ancak e, temizlik vaki olduğu zaman eşiyle münasebeti için belli başlı şartlar vardır. Bunu öncelikle ikiye ayrılıyor fıkıh kitaplarımızda. E, ya 10 günden önce kesilmiştir adeti veya 10 gün bittikten sonra kesilmiştir ki Hanefi mezhebine göre, Hayzen adetin en fazla süresi 10 gündür. 10 günü aşması mümkün değildir. Evet. Aşacak olursa o aşan kısma adet denmez. İstihaze denir, özür denir. Dolayısıyla eğer bir bayan 10, gün, yani 10 günden sonra temizlenmişse, 10 günü görmüşse, yani 240 saati bitirmişse, evet. bu takdirde temizlendiğinde kocasıyla münasebete girmesi için husut etmesi şart değildir. Hmm. Farz değildir. Sadece o nezafettir, temizliliktir. Ancak 10 günden önce temizlenmişse bu kadın, bu kadını da iki kısma ayıracağız. Normal adetinde temizlenmiş, adetinden önce temizlenmiş. Hmm. Yani örnek vermek gerekirse bir bayan düşünelim ki bunun adeti 5 gündür. Evet. Bu 4. günde temizlendi bir kısım, bu 5. günde temizlendi hmm. diğer bir kısım. İkinci kısımdan başlayalım. Yani normal adetinde temizlenen bir bayandan bahsedecek olursak, bu bayanın kocasıyla münasebete girebilmesi için iki şeyden biri gerekir. Ya gusletmesi, yani temizlendiği zaman adet günlerinde temizlendi, o takdirde guslederse kocasıyla beraber olmasında mani bir durum yoktur. Aynen. Veyahut da bir namazın zimmetinde borç olarak yerleşmiş olmaz. Yani şer şerif tarafından muhatap kabul edilmesi, mükellef kabul edilmesi. Bu da nasıl olabilir? Yine bunu e, misal üzerinden verelim. Diyelim ki bir bayan, adeti beş gün olan bir bayan düşünelim. E, beşinci gün öğle namazının çıkmasına işte yarım saat kala temizlense. Hı hı. E, bu durumda öğle namazı zimmetine farz olur mu olmaz mı? Burada Hanefi fıkhında kural şudur. Vakit içinde... Ghusledip de Allah diyecek kadar bir vakit varsa o kişi o namazda muhataptır. Ghusledip de yani normal yıkanıp da temizlenip <gülüyor> de, <gülüyor> de setravret yapıp Allah diyecek kadar bir vakit varsa ki bu artık görecelidir yani. Hı hı. Belli miktar yani şudur veya budur diye sabitlemek mümkün değil. Bu kadar bir vakit var ise o namaz o kişiye farz olacaktır. Hı hı. Ama diyelim ki e, o kadar bir vakit yok. Yani öğle namazının biraz önceki misalimizdeki bayan için konuşacak olursak öğle namazının çıkmasına 3 dakika 5 dakika kala temizlense evet. e, bu kadının gusledip edip Allah diyecek kadar bir vakti, vakti yok. yok. Dolayısıyla öğle vakti çıksa o vakitten mesul değildir. Hı -hı. Mesul olmadığı için kocasıyla yine beraber olamaz gusletmedikçe, Ta ki ikindi namazı zimmetine sabit olması gerekir. Ama diyelim ki o vakit içinde abdest alıp, husut edip de namaz, Allah-u Ekber dille de Allah diyecek kadar bir zaman geçmişse o namazda mükelleftir. Zimmetine dein olarak sabittir. O takdirde gusletmeden etmeden de kocasıyla münasebete girebilir. Evet. Tabii bu kocasıyla münasebete girebilmesinin cavazlılığıyla alakalı. Evet. Yoksa e, namazı kazayı bırakması caizdir anlamında değil. Evet. Yani bu sadece şer şerif tarafından mükellef olduğunun göstergesidir. Hmm. Namazın zimmetinde sabit olmaktadır. E, o yüzden e, biraz önceki suale cevaplandıracak olursak, 10 e, günde kesiliyorsa zaten 10 günden sonra adet olamayacağı için gusletmeden beraber olabilir. 10 günden önce kesiliyorsa yine ikiye ayırıyoruz. Hı -hı. Adetinde kesildi veya adetinden evet. önce kesildi. Eğer adetinde kesildiyse iki şeyden biri ya gusledecek veya bir namaz zimmetine borç olarak borç kalacak. Şey. Peki adetinden önce kesilecek olursa biraz önceki örneğimizde olduğu gibi 5 gün adeti olan bir bayanın dördüncü gün kesilecek olursa bu bayan gusleder. Namazını kılar ama kocasıyla münasebete girmez hmm. ta ki o beşinci, beşinci. gün geçmedikçe. Çünkü geriye dönme ihtimali vardır. Bu gibi noktalarda ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Evet. Yani husus evet. bile yıkansa bile yine kocasıyla beraber olması mümkün değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da e, hocam göz ameliyatı olacağım kredi kartına taksit yapıyorlar. Fakat vade farkı alınıyor bu caiz midir? Eğer o vade farkı diye tabir ettiğimiz fazlalığı kurum alıyorsa yani göz ameliyatı yapacak olan hastane işte peşin fiyatımız 100 lira ama kart ile işte 6 taksit, 9 taksit veya 12 taksit neyse böyle olursa işte biz bunu 110 liradan yaparız. Çünkü nakit para elimize geçmeyeceği için Hı. derse yani bizatihi vadeyi kurum yapıp ve o farkı da kurum alıyor ise bu o zaman vadeli bir satış şeklinde veya vadeli bir ...anlaşma şeklinde olacağı için bunda bir sıkıntı olmaz. Hmm. Ama vadeyi kurum değil de banka yapıyor ve farkı da banka alıyor ise o zaman kurum diyelim ki 10 liraya bu işi yapıyor. Banka ise kartı çektirdiğinden dolayı sana kullandırdığından dolayı 10 liraya sana vade tanıyor. Ve vade tanıdığından dolayı da senden fark alıyorsa bu da caiz olmaz. Mesela bu dediğiniz şeyde var hocam. Elektrik faturası ödemesinde böyle bir şey var. Peşin normalde diyelim ki 60 lira bir elektrik faturanız geldi. Bunu peşin ödeyebiliyorsunuz. Ya da işte sitesinde e, diyor ki 3 taksitte veya 4 taksitte, 2 taksitte bu fiyatı ödeyebilirsin diyor. Üzerine bir vade farkı konuyor. O zaman buradaki sistem o bankanın yapıyor aldığı. peki o vadeyi? Yani üçüncü bir firma banka mı yapıyor yoksa elektrik orada kurum mu yapıyor? Orada elektrik kurumunun sitesi ama e, orada banka kartı kullanıldığı için bankanın yaptığı görülüyor. Şimdi vadeyi belki banka yapabilir ama belki o banka yapmış olduğu vadeyi kuruma da yansıtabilir. Evet. Dolayısıyla o fark kuruma da dönebilir. Onu tam net bilmedikçe konuşmak doğru evet. değildir. Ee, ama yani biliyorsak ki onu banka hı hı. Sen, parayı oraya peşin ödüyor. Senden fark alıyorsa bu caiz değil. Ama kurum bizatihi kendisi vade yapıp da fark alıyorsa e, bu olabilir. Ama tabii orada belki şöyle bir sıkıntı düşünülebilir. Tabii belki diyorum yani bu e, fıkıhçıların biraz irdelemesi gereken evet. bir mesele. Elektrik tüketilen bir mal. Hmm. Siz tükettiniz, yani akti yaptık, tükettiniz, işi bitti ve borcunuz sabit. Sabit olan borçta diyorum ki istersen bunu bana peşin değil de vadeli ödersen şu kadar alırım hmm. şeklinde bir anlayış ise o zaman bunun da caiz olmayacağı tarafı sanki ağır basar. Evet. Çünkü akti belli bir rakama aslında hmm, yapmışız. Yapmış. Elektriğin kulevatı bellidir. Sabittir, fatura gelmiş. Fatura bir... gelmiştir, fiyatınız kesilmiştir, sizin hmm. borcunuz sabitlenmiştir. Ondan sonra diyorum ki o borcunu istersen bana geciktirerek öde, sonra öde, hmm. vadeli öde ama bu kadar fark alırım. Eğer bu tarzda ise burada, burada zaten ciddi anlamda sıkıntı olacağı aşikardır. Ama başlangıçta diyelim ki bir mukavele varsa yani ben elektriğinizi işte kulavatı bir lira değil de vadeli ödeyeceğim için bir buçuk liradan hmm. alıyorum. Karşı tarafta bu şekilde bir akit yapılıyorsa ki sistem nasıl bu konuda bir bilgim yok evet. o zaman durum değişebilir. Yani burada asıl olan alışverişin öncesinde fiyatı sabitlemedir. Sabit demek, evet. Ama alışveriş bitti fiyat sabitti daha sonradan vadeden dolayı fark. Bunu ister evet. kurum alsın, ister üçüncü bir şahıs yapsın, kim yaparsa yapsın mücahiz, mücahiz Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Biz iki kardeşiz, ben bayanım, bir abim var. Bize dedemden miras kaldı. Paylaşımımız nasıl olmalıdır? Dededen miras kalıyor. Şimdiki dededen miras kalıyor da bu ferahiz ilgili meselelerde maalesef şöyle bir yanlışlık yapılıyor. ...sual soran kimse kendisine nispetle soruyu soruyor. Hmm. Yani diyor ki hocam işte babam öldü. Geriye kim kaldı? İşte annem var diyor. İşte abim var diyor. Oysa yani ölüye nispetle bu sorulmalıdır. Annem dediği kişi ölünün işte hanımıdır. hanımı. Evet. Ve bu noktada da hoca efendilere cevap verirken de onun söylemiş olduğu anne anneye kaç düşer? İşte baba babaya kaç düşer şeklinde cevap veriyor ki burada bir hata oluşuyor. Evet. O yüzden soruyu sorarken şöyle sormamız gerekir. Ölüye nispetle yani ölen kimsenin babası var, ölen kimsenin kızı var, ölen kimsenin işte hanımı var şeklinde. Hmm. Bu şekilde olursa daha sıhhatlı bir cevap verilir ki bu işimize de tavsiyemiz. Çünkü diyor ki dedemden kaldı derken e, babası hayatta mı? Yani dedesinin oğlu hayatta mı? Dedesinin diğer çocukları hayatta mı? Evet. Dedesinin hanımı hayatta mı? Bunlar bilinmelidir. O yüzden fetva hattını ararsa bizim e, İsmailâh fetva hattını oradaki arkadaşlarımızın suallerine mukabil vereceği cevaba göre ona net bir cevap verilir. Evet. Sebep, bu şekilde konuşmak pek doğru olmaz. Miras da en çok bazen sıkıntıların da yaşandığı konu bu değil mi evet. hocam? Yani baba vefat etmiş mesela diyelim ki ama işte babanın babası, dede hayatta. Ondan da işte babamıza miras kalacak, biz de çocuklar olarak bunu Fıkıhta alacağız dede diye. dede mahrumu diye tabir ettiğimiz, evet. işte burada amcalara aslında büyük bir vazife Hı. düşüyor. Veyahut Peki. da dede hali hayatındayken böyle bir durum, hani evladı vefat etti, onun çocukları var, İslam hukukuna göre onlara kendinden mal düşmeyecektir, vasiyet etmeli. Hı. Yani o miktarı, oğluna düşecek olan miktarı en azından vasiyet ederek onların hakkında gözetmeli. Yani burada bir takım e, hukuksal süreç de vardır. Mesela bir e, dede diyelim ki e, işte evladı ölmüş. Ondan sonra tek bir evladı var hocam. İşte bu şekilde kardeşimiz gibi iki tane işte bir kız bir erkek kardeşimiz var mesela. Bu dedeye düşen hali hayattayken o torunlarının babalarına yani kendi evladına ne kadar bir mal düşmesi gerekiyorsa öldüğünde o varmış gibi değerlendirerek hali hayatındayken ya vasiyet etmeli veyahut da vermeli. Evet. Hmm. Ama vasiyet etmedi, hiç vermedi şey aslında o zaman diğer evlada düşecektir. Bu sefer amca ya burada bu vazife düşer. Hmm. Amcaya tavsiye niteliğinde denir ki bu yiyenlerini mağdur etme. Ama hukuksal anlamda baktığımız zaman onlara bir hak düşmeyecektir. Şeyde söylüyorum hocam tek mesela evlat diyelim ki mesela hiç kardeşi falan da yok. Ee, babanın tek bir evladı var onun çocukları var. O zaman zaten babadan Direkt sonra to yani erkek torunu vardır. Oraya gidecektir. Tabii babanın yani o vefat edenin babası var mı yok mu? Bunlar hmm. irdelenecektir. O torunlar erkek mi kız mı? Onlar evet. irdelenecektir. Vefat edenin işte e, çocuğu var şeyi hanımı var mı? Bunlar irdelenecektir. Hmm. Buna göre bazı detaylar vardır. Evet yani babadan kalma gibi şeyler yani, baba, baba, yani ölen arasında bir kişi var ama o ölmüşse evet. e, zaten torun var demektir. Hı hı. E, bir torunun dededen ne kadar pay alacak ki erkekse zaten ashabı olacak. Eğer babası ve diğer amcaları hayatta değilse hı. belli şeyleri vardır. Evet onda. o da daha detaylı. Bu şekilde olan Dediğim kardeşlerimiz yani, de Burada fekruhatına... genelleme yapmak doğru olmaz. Hı hı. Herkes kendi şahsı adına ölen kimseye nispetle soruyu sormalıdır. Kendine evet. nispetle değil de ölene nispetle. Yani şu ki Ahmet Efendi öldü, işte hanımı var, oğlu var, torunu var, şuyu var şeklinde. Ona nispetle soruyu sorarsak alacağımız cevap daha sıhhatli bir cevap olur inşallah. Bir herkes kendi kafasına göre kurgulayıp da bu evet. soruları sorduğu zaman da sıkıntı oluyor. En azından kardeşler veya mirasçılar bir araya gelip sorduklarında daha evet. net cevap alacaklar. Bir başka sorumuza da hocam. Nisa, Nisa suresinin 11. ayetinde kadın tek ise terekenin yarısı onundur diyor. Buna göre miras babadan veya anneden kalsa da mirasın yarısı benim mi oluyor? Bu soruyla bir evvelki soru herhalde aynı kişiden gelmiş. Bu e, farklı gözüküyor hocam. Çünkü aynı e, olabilir. Şimdi tek olursa e, normalde e, Kur'an-ı Kerim'deki ifadede hmm. tek derken e, kendisiyle beraber başka kardeş yok ise o zaman terikenin hmm. yarısını alacaktır. Ama tek kız ise anlamında değil. Evet. Yani benim işte abim var, e, erkek kardeşim var. Ben de tek kızım. O zaman terikenin yarısını alır mıyım? Yok. O normalde. Veli Zekeri, Misli, hazdülün Ünseyin. Yani her ikisi ashabı olur. E, erkek, iki kalanın e, iki payı erkek, bir pay kız olmak suretiyle kalan bunlara taksim edilir. Ama tek kız ise kişi, tek kız yani başka hmm. çocuk da yok evet, ise yok. o takdirde babasından kalan malın yarısını alır. Geriye kalan da işte tabi öncesinde o ölen kimsenin eğer annesi varsa payını ayrı alacaktır. Babası varsa payını ayrı alacaktır. Hanımı varsa onlar payını alacaktır. Hmm. Bu takdirde tek bir kız ise ama iki, birden fazla kız ise bu sefer üçte ikide ortak olurlar. Hmm. Ama tekli bazıları yanlış anlaşıyor. Yani tek kız olarak değerlendiriyor. Evet. Tek kız derken tek evlat olarak da kız. Evet. Başka evlat da olmayacak. Ama başka bir evlat varsa, erkek kardeş varsa o zaman zaten asabı olacaktır. Durum farklı olacaktır. Durum değişik. Evet hocam. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz hocam? Allahü Teala Hazretleri hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batılı bir tipte bu manada sakınmayayım cümlemize nasip eylesin. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmetlalegütv.com adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla emanet olun. Hoşça kalın.